Bu aşk bir nektir, onsuz olmaz, gidilmez. Onsuz katiyen olmaz. Aşk olmadan bir adamda belirsiz olamaz yani. Birinci şartı aşka istidad olacak, istidad olacak karşı. İkincisi teslimiyet olacak. Yani bir ölü nasıl ki bir doktor onu ölükten sonra parçalasa, etse falan itiraz etmezse aynı öyle durumda bir şeye karşı. Sonra maddi, manevi, malen bedenen, mallan vücutlan falan hizmet, hizmet isterler yani kendisinden. Kime? Şeyhe, insanlara, hayvanlara, nebata hatta çiçeklere, her şeye. Yani bir devriş kalkıp gidip bir yeşil ağacın yaprağını koparamaz. Çünkü onun bir canlı olduğunu bilir ve Allah'a zikretmektedir o. Kıyamaz ona yani. Ama biz nice devrişte işittik, insan kafası bile koparıyorlar diye söylerse bana, onların isimleri devriştir. Devrişin ne olduğunu bilmemişlerdir, devriş olmuşlardır, isimleri devriş çıkarmışlardır. Ben devrişten bahsediyorum yani, bir yeşil bırak koparamaz, bir kalbi kıramaz, imkansız. Kıracak olursa günlerce ağlar. Zira haktan gayri bir şey görmez. Her şeyi hak biliyor. Hak bildiği için ha, hakkı kırmış olur. Yani hakla halkı ayıramaz. Halka teşekkür, hakka teşekkür. Halka hıyanet, hakka hıyanet sayar.